İnceden Kültür Kültürel incelemeler kültlere karşı Hazırlayıp sunanlar Mesut Varlık ve Gökhan Aslan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 Merhabalar İnce'den Kültür'e hoş geldiniz ben Mesut Varlık Ben Gökhan Aslan Efendim geçtiğimiz programdan devamıyla e, Cengiz Aktar e, hocamızın e, Adem'in Merkeziyet el kitabı e, üzerinden konuşmaya sohbet etmeye devam edeceğiz hocam tekrar hoş geldiniz programımıza Hoş bulduk tekrar iyi akşamlar evet, Geçen programda e, yeterli vaktimiz de olmayacağı için işin e, başka türlüsü mümkün mü? Mesela Avrupa'daki örneklerden başka türlüsü mümkün mü <gülüyor> e, noktasını açamamıştık. Şu an mesela Türkiye Devleti e, mesela anayasının üçüncü maddesinde Türkiye Devleti ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütündür diyor. <gülüyor> e, bunun yanına da köşesine bir yerine kesinlikle bu ademi merkeziyetçiliği çağrıştıran bir ifade <gülüyor> koymaktan çekiniyoruz. <gülüyor> Özbudun heyetinin bile yaptığı evet. e, taslakta e, Türkiye Devleti yerine... <gülüyor> Olsun olsa, olsa ne, değişiklik Türkiye Cumhuriyeti oldu değil mi? Tabii o kadar orada 2007 yani o 2007'deki çalışmada evet. da maalesef adem merkeziyeti yok evet. Peki ama örnekler var bunların yan yana olabileceği Elbette. anayasal garanti altına alındığı örnekler var. Fransa. Mesela. Evet şimdi benim kitaptaki amacım şuydu geçen hafta da konuştuk yani önce nereden geliyoruz? Yani bir durum tespiti yap, yapıp yani belki bir 200 yıllık bir durum tespiti o, oldu ama yani önemli olduğunu düşünüyorum. yani Çünkü bu gelenek zihniyet, yani kemikleşmiş bir zihniyet bu. Ama diğer taraftan da merkez kaç öğeler yok değil. Mesela sonuç itibariyle AKP dediğin nedir? AKP belediyeler üzerinden evet. gelen yani Hı. sonuçta çeperden merkeze gelmiş olan bir bir iktidardır değil mi ama merkezleşmiş. Hem de ne merkezleşmiş yani yani Hat safada böyle bir merkezileşme veya merkezileşme veya devletleşme görülmedi yani cumhuriyet tarihinde belki işte yani ilk dönemi saymazsak ilk erken cumhuriyeti. Şimdi bu e, bu verilerle e, yola çıktığımızda elimizde ne var diye baktığımızda bir bir kere AKP'nin kendi dinamiği var. Ne zaman? Şimdi değil tabii. İlk başta yani 2002 2000 2002-2005 dönemi diyelim buna. O dönemde AKP'nin attığı bir takım adımlar var. Yani Türkiye'de ademi merkeziyeti ilgilendiren temel organik yasalarla ilgili çalışmalar var. Ve en önemlisi de bu kamu yönetiminin temel ilkeleri ve yeniden yapılandırılması hakkında kanun. Bu kanun çöpe gitti tabii. Neden? Devlet bunu çöpe yolladı. Kimdi o zaman devlet? Ahmet Necdet Sezer. Ve kitapta bütün o neden bu yasanın e, gayri anayasaya aykırı olduğunu anlatan mütalaları var. Cumhurbaşkanlığının mükemmel mütalalardır. Hı. Onları aldım ve yani kimle e, amiyane tabiriyle dans ediyoruz görelim diye. Ve AKP bu o yasayı çekmek zorunda kal. O yasa hiçbir zaman Ömer Dinçer çok evet. uğraşırdı bu işte biliyorsunuz o zaman şeydi müsteşardı. Diğer yasalar yani il özel idaresi yasası, belediye yasası bunlar Nuh Nebi'den kalma yasalardır. 1930'lardan kalan yasalardır. Onların hepsini elden geçirdi ve tabi Büyükşehir Belediyesi yasası yani. Türkiye'de yerellik dediğimizde akla gelen e, iki temel, e, hadi büyük şehirde koyalım, Büyükşehir, belediye ve e, il genel meclisleri. İşte bu budur, bundan ibarettir. Zaten o yüzden bölge, bölgecilik falan o hiç yani akla bile gelmez. Bölge biliyorsunuz, uzun uzun anlatıyorum orada. Bölgenin içinde böl var çünkü. Bölgü de millet <gülüyor> ödü patlıyor <gülüyor> zaten <gülüyor> hemen. Böyle bölücülük yapmakla bölgecilik yapmak Aklı aynı şey. Gidip geliyor zaten yani. Tabii böyle evet. İsa Hatta Onsunlar geliyor <gülüyor> millet çoğuna. Şimdi e, bunları yapmaya çalıştı AKP Allah için. Ama hiçbir zaman o e, temel E, temele inemedi. Yani senin demin dediğin yani 2003'te Fransızların hı hı. 1982'de desantralizasyona başlarlar. 20 sene sonra 2003'te bakarlar ki anayasayı değiştirmeden olmayacak. Çünkü anayasa engel. Ne engel anayasadaki? O birlik bütünlük beraberlik ilkesi engel. Onun yanına idaresi, yönetimi Ademi merkezidir ibaresi gelir 2003 reformuyla ve o sayede desantralizasyona, ademi merkezileşmeye devam edebilirler. Yoksa tıkanın kalmışlardır. Ama bölünmez cumhuriyet ifadesi yine var? Kalıyor. Dolayısıyla mümkün. Yani hmm. bu anlamda hakikaten bütün idari sistemimizi kopyaladığımız Fransa bölünmez. Ama evet. bölgelere Tabii ayrılabilir. Cumhuriyetimiz idari teşkilat olarak. Evet, evet. evet. Ama yani Fransa burada mükemmel bir örnektir. Bir de şu anlamda çünkü Türkiye'nin bütün idari sistemi Fransa'dan kopyadır. Hı hı. Yani Türk idari e, idare evet. hukuku yani, Fransız hukukunun te, Türkçesidir. O. Üstelik yani sadece Cumhuriyet döneminde değil ta 1800'lerin ortasından bu yana yani eyaletlerden via, vilayete geçiş tamamen Fransız sisteminin kopyasıdır. Yani departman sisteminin kopyasıdır. Dolayısıyla orada bir... Orada bir kere bir damar var. Yani Fransa'ya bakarak yapabileceğimiz. İki, bu AKP'nin demin adını ettiğim e, girişimleri var. Ama o girişimler geliyor, e, dönüyor, dolaşıyor, geliyor. Nereye takılıyor? Anayasal Anayasa. kısıtta da, da takılıyor. Bu anayasal kısıt demişken burada çok önemli bir noktanın tekrar tekrar altını çizmekte fayda var. Ben bunu... E, Açık Radyo'dun sabah programlarında Ömer Madra ile sık sık konuşmuşumdur ama bu, bir de akşam seyir dinleyicisine <gülüyor> hatırlatalım. O da şu, e, bu e, ortalıkta dolaşan bir sihirli değnek var biliyorsunuz. Avrupa Konseyi Yerel Yönetimler Özellik Şartı. İşte onu kabul ettik mi bilmem ne. Önüne gelen bunu yazıyor. İşte Kürt meselesinin çözümünde de işte orada çekinceler varmış. Onlar çekince de değil ya neyse anlatıyorum kitapta ne olduğunu. Seçilmemiş maddeler var. Onları kabul edersek işte tekrar falan. Öyle bir şey yok. Ne kadar organik yasa anlamında ne kabul edersek edelim. Eğer anayasaya o ademi merkeziyet ilkesi. İdarenin ademi merkeziyetçi e, olduğu ilkesi girmezse ve onunla bağlantılı olarak anayasanın 123, 126 ve 127. maddeleri değişmezse, yani merkeze son tahlilde karar ve e, takdir hakkını veren e, maddeler değişmezse, Türkiye'de istediğiniz uluslararası anlaşmayı veya ulusal anlaşmayı veya yasayı, çıkartın uygula, şey, uygulamaya çalışın kabul edin İmza <gülüyor> atın. yürümez mümkün değil bu kadar basit yani şöyle de, kabaca yani anlatacak olursam yani bir kasabada nahiyede ilçede eğer kaymakam bırak valiyi kaymakam he demezse çivi çakamazsın tamam, bu kadar basit yani bunun da yolu Anayasadan geçiyor anayasal değişiklikten geçiyor yoksa öbür türlüsü mümkün değil yani o yüzden Kürt meselesinde işte o orada da çünkü aynı laf ediliyor bu Avrupa Konseyi Yerel Yönetimler özellik şartı İşte bunu imzalayacağız Kürtlere özellik bir şey. ya öyle bir şey yok. ...öyle bir niyet katiyen yok zaten yani. O niyetin olmadığını zaten bu kitapta görüyor, görüyorsunuz. Yani Adalet Bakanlığı... ...İspanyol Anayasası'nı örnek diye vermiş. Ondan sonra kendisi sansürlemiş. Onu okursunuz belki. Küçük evet, o... bir detayı diye... ...küçük, küçük bir şeyi orada... <gülüyor> ...editoryal bir müdahale, müdahale yapmış Adalet Bakanlığı. 97. sayfada evet, artık. E, onu da anlatmayalım e, gibi millet açsın okusun yani. Bir şaka <gülüyor> gibi yani. Resmen İsp yabancı bir anayasanın... Evet, ...bir yani. hükmünü sansürlemiş. sansürlemiş. Çünkü işine gelmiyor. Bunu yapan Adalet Bakanlığı. Erişim 13 Eylül. Baya İspanya bunun farkında olsa e, <gülüyor> şeyi yani Kom komedi ya. diplomatik <gülüyor> yazışma yapma nedenidir yani. Komedi. Sen benim anayasamı nasıl e, ediz, ediyorsun? Bir de bir de sıra örnek diye veriyor onu. Yani <gülüyor> desantralizasyon. Şimdi önümüzde dolayısıyla bir Frans, çok önemli bir Fransız örneği var. Bunun yanında bir Avrupa örneği var. Ne o? Avrupa Birliği'nin bölgesel politikası. Avrupa Birliği'nin bölgesel politikası üye olmaya çalışan ülkelere sen bölgeselleş demiyor. Ama Dolaylı olarak bölgeselleşmen gerekiyor ki Avrupa Birliği'nin yapısal fonlarından faydalanabilesin. Bu sadece yeni ülkeler veya sabık komünist ülkeler için geçerli değil. Yani ki onlar aşırı evet. merkeziyetçi bir gelenekten geliyorlar. Fransa için de geçerli. Yani pek çok ademi merkeziyetçi kavram Avrupa Birliği üye ülkelerinin e, e, idari e, yaşamlarına Avrupa Birliği'nin bölgesel politikası sayesinde giriyor. Bu azımsanacak bir şey değil. Şimdi bir de bunun yanında bir dördüncü damar diyelim. Kürt siyasetinin, Kürt Siyasi Hareketi'nin talepleri. Ki en ileri taleplerdir. Bunu uzun uzun inceliyorum. Türkiye anayasa tartışmaları esnasında gündeme geldi. Kürtler Demin adını ettiğimiz yani Kürt siyasi hareketi demin adını ettiğimiz Fransızların ademi merkeziyetçi yani teşkilatın idari teşkilatın ademi merkeziyetçi olma ilkesini anayasa tekliflerine tekliflerinde sundular. Bu yani tarihidir yani ilk tabi orada duruyor. Ha, bundan sonra ne olur kabul edilir mi edilmez mi? yani özellikle yani şey Aynı. AKP'de ayrı bir tartışma oraya gelir mi AKP yani iktidar herhangi bir iktidar CHP için de geçerli bu. Yani Türkiye'deki bütün yani MHP hiçbir zaman oraya gelmeyecektir. Ama e, CHP ve AKP oraya gelir mi? Bu soru işareti olarak duruyor. Bugünkü uygulamaya baktığımızda yani o uygulamada şu e, görüş, tutum, duruş yani Ro Rojava. Ya bak e, Rojava'da zaten bu uygulanıyor. E, Türkiye'de devletin veya hükümetin e, bakışı ne Rojava'ya? Sureti katiye de böyle bir şey istemiyor. Yani orada kantonlaşma dedikleri e, aynısı kuzeyde e, yapılacak. E, yani özellikten kastı o Kürt siyasi hareketinin. Var mı bu konuda bir hoşgörü bir anlayış bilmem ne var. Sureti katiye de yok. Dolayısıyla bu e, aslında e, anayasayı hani e, şey gözüyle işte bir takım e, alt maddeler yürü, yürütme şeyleri, Hı -hı. yönetmelikler bilinemdeler falan filan. Yani sürekli bir yamalı bohça haliyle e, yaparız ederiz e, denmeye çalışılıyor. E, Tabii. Ama sizin kitabınızda şu gayet net bir şekilde görülüyor ki e, anayasa dediğin şey bir ülkenin e, zihniyetini ortaya koyar. Elbette. Yani beynidir. Elbette. Yani, o beyin merkeziyetçi konuşuyorsa merkeziyetçi çalışacaktır devamında. Yani e, hani Fransız örneği Hı -hı. hem Türkiye'nin kuruluşu e, anlamında zaten Hı -hı. örnek aldığımız bir ülke ama aynı zamanda dünya tarih e, açısından baktığımızda da e, hani ulus devlet böldürmeyiz bilmem ne e, iyi de zaten Hı -hı. ulus devletin e, mucidi olan ülkeden bahsediyoruz Hı -hı. yani Hı -hı. Hani milliyetçiliğin bilmem ne evet. çıktığı yer Hı -hı. bu noktaya geldiyse sen hala neyin peşindesin evet. yani bu e, Türkiye'nin ademi merkeziyet merkeziyetleşmesi E, ...mukadderdir. Yani bundan kaçış yok. Yani bu kadar... ...bu boyutlarda olup... E, e, ...bu kadar merkezi bir zihniyetle... E, ...yönetilen... ...bir ülke... ...bir yere vasıl olamaz. Öyle. Dünyanın bilmem kaçıncı... Ilgi, o ...ekonomisi yok. İlk on, ilk yirmi... ...bilmem ne falan. Da, bir şey, şey, böyle bir şey, şey mümkün değil. Çünkü yani çocuklar o yüzden... ...small is beautiful'la başladı. Evet. Yani... Şöyle bir temel e, e, gidişat var. Artık yönetilenler en az yönetenler kadar iş biliyor. Evet. Yani eskiden yönetilen vay işi bilen adam değil mi? Bir bilen falan. Yok artık yani dünyada bilgi da, paylaşımı, bilginin sirkülasyonu o kadar... E, yaygın İletişimin ki. İletişimin hızı. O kadar gayet tabii. Yani senin başında, e, senin bakan dediğin adamdan sen bin kat şey daha fazla biliyorsun. Bir de o üstelik yanlış biliyor yani. Türkiye bunun tipik örneklerinden biri. E bir de yalanlayan derim. bir sürü şey duyabiliyorsun Elbette. artık. Elbette. Dolayısıyla ya insanlar diyor ki ya bu adam beni nasıl yönetir? ya diyor. Bunun bir şeyden haberi yok diyor. Dolayısıyla yerelleşme bu sadece idari, hukuki bir mesele değil. Yani bu bu günlük hayatı da ilgilendiren mesele. Ayrıca küçük güzeldir'in bir bir bir manası var. O da şu yani yere yerele yakın olan bir kere daha etkindir. Neden? Çünkü görü, görürsün edilir. elinde zaten evet. Yani tutar seçimlerle Oradaki işleyişi değiştirirsin. Yerel seçimler fevkalade önemlidir bu anlamda. Yasa koyuculuk, yerel yasalar her zaman daha manalıdır. Çünkü bunun adına yerindenlik diyoruz. Yani evet. subsidiarity kavramı. Ve daha etkindir. Yerel vergiler... Yerel vergiyi verdin mi hop bir dakika bu adam yani işte o belediye başkanı nereye harcıyor benim paramı diye sorma imkanın Çünkü olur. Çünkü ikiniz de aynı sokaktan geçiyorsunuz. Evet yani Her yani. sabahta karşılaşıyorsunuz ya bir dakika onu niye orayı kazdın evet. deme. Şimdi devasa bir ülkede bir kişinin aldığı karara müdahale etmek bunu dengelemek denetlemek kaldı ki bütün denge ve denetleme sistemleri Türkiye'de berhava edildi. Yok, yok edildi. Yok. Türkiye'nin muhalef yani muhalefetsizliğinin nedeni o. Avrupa'da da e, doğru düzgün muhalefet yok ama işleyen bir denge denetleme sistemi var. E, her seçilmiş e, aklına eseni yapamıyor. Türkiye'de artık o bitti. Şimdi böyle bir e, ortamda hani böyle bir ortamda gidişat duvara doğru demektir yani. Çünkü bir, işte, bir kişi alıyor kararı. Ya bırak bu, <gülüyor> Türkiye'deki işleyişi. Normal bir işleyiş dahi olsa Ankara'da oturan bir adam hem Kars'la ilgili hem Edirne'yle ilgili e, hem ilgilendiren ile, daha hem doğrusu. Hem Küba'yla ilgili. Neyse oraya gelmeyelim ama yani her iki vilayeti de ilgilendiren bir kararı ve her iki vilayette de aynı şekilde uygulanacak bir karar nasıl olur böyle bir şey olabilir mi? Biz buna bin odalı adam... <gülüyor> bir adam ama bin odalı adam Şimdi bu temel bir sorun yani burada bu yürümez yani bu eninde sonunda yerelleşme mukadderdir ademi merkezileşme mukadderdir o yüzden yani, yani bu kitap eğer bu manada yöneticilerin yani bu konuda kafa yoranların düşünenlerin işine yarayacaksa Ne mutlu bana yani ve o yüzden yani bunu biraz böyle el kitabı gibi herkesin anlayacağı dilden yazdım. Çünkü bu bu, bu metinlerden insanlar korkarlar biliyorsunuz. Tabii. Yani zaten başı yani. geçen hafta konuştuk yani Adem'i Merkeziyet daha lafı telaffuz bile edemiyoruz. Çok yani Adem Adem Merkeziyet falan de, neredeyse. <gülüyor> Dil, dilimiz var mı? Adem'i Merkeziyet'i <gülüyor> affedersin. <neredeyse? gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> affedersin Merkeziyetçilik. Evet. evet. Ee, ...şimdi siz... E, ...az önce konuşurken... ...bir an gözümde şöyle bir e, şey canlandı... E, ...fiktif bir şey e, düşünelim... E, 100 yıl sonrası... ...2114'teyiz... E, ...ve bu yılların... ...tarihini yazıyor... ...nasıl siz bugün e, dönüp işte... E, ...Prens Sabahattin... Hı hı. E, e, ...şey Bediüzzaman bilmem ne falan... ...işte vaktiyle böyle böyle söylemişlerdi... ...ama dinlenmedi ve sonuç... ...cu biliyoruz... E, de, ...dediniz... Ee, şimdi 100 sene sonradan dönüp bakıldığında işte 2010'lu yıllarda işte Cengiz Akdar falan gibi adamlar bunun el kitabını yazdı <gülüyor> ve sonra ne olmuş olabilir? Valla yani, yani bu, bu meseleler... Neleki olmadı ve bu el kitabı e, elbette dinlenmedi hale alınmadı. Aa, yani şimdi bu Türkiye'nin doğusunda ve Kürdistan bölgesinde olup bitene bakacak olursak bir kere orada bir fiili durum var. Yani orada de işte, de facto. yani Şimdi başbakanın yani işte kamu düzeninden kastı o. Yani orada da bir fiiliyat var. Yani bir çünkü merkez e, talepleri karşılamadığı ölçüde oradaki fiili fi, e, tabii orada mı? yerelde yani Kürt siyasi hareketi çok güçlü. Orada onlar fiilen bir şeyler yapıyorlar işte mahkemeleri var yok işte falan yani o inceden yürüyor evet. ve öte yandan da AKP'nin Kürtlere ihtiyacı var yani AKP'den ziyade Tayyip Erdoğan'ın Kürtlere ihtiyacı böyle bir tuhaf bir fiiliyat gidiyor ama vermedikçe vermedikçe işler kızışıyor ve kızışacak hata şurada ademi merkeziyet sadece Kürt siyasi hareketinin talebi olamaz. Hadi tabii merkeziyet bütün yani, Türkiye'nin talebi olmalıdır. E, tabii demin dediğim nedenden? Yani Edirne'deki adamın derdi ile karşısındaki adamın derdi aynı olur mu ya? Ve Sinop'taki Aynir, adamın derdi ile nasıl çözülüyor? E, Antalya'daki adamın derdi aynı olur mu? Böyle bir şey olabilir mi? Şöyle bir ortak dert var gibi geliyor bana bana bu niye olmadığını belki açıklayabilecek bir dertlerden biri etik bir dert var. Bu da güvensizlikle ilgili. Ee, yani memur vatandaşa vatandaş memura, memur amirine, amir memura güvenmiyor güvenmediği zaman da uygun bir yetki devri ilişkisi oluşmuyor. E, Rıza mekanizması biraz bayağı aşağıda kurularak. Mesela hele ki 17'de evet. diyeceğim elbette tabii çünkü yani bunu e, prens Sabahattin e, aynen bunu söylüyor e, yani mükemmel bir e, e, ifadesi var e, bu hemen bulabilirim Sen şunu yani o memurların Ne kadar e, merkezden e, yani merkezden emir alan ve yani işte iki sene sonra tayin olacak olan veya üç sene neyse memurların hı hı. o yerel de yani hizmet verdikleri yerelin sorunları yani ne kadar e, sorunlarından ne kadar uzak olduğunu hı hı. ve bu işin böyle yürümeyeceğini ta o zaman söylüyor. Yüz sene önce yüz sene önce 1913 yani şey Türkiye nasıl kurutlu bir kitabı. Şöyle diyor, İdari teşkilat merkezden verecek emri ülkenin her tarafına dağıtma ilkesine göre değil, onun yerine her belirli işe karşılık yetkili ve sorumlu bir idari kurulu oluşturmak ilkesine göre düzenlenmeli. Yerel idare erkanının oluşturulmasında yerel refah ve bölgesel bayındırlıkla doğal olarak ilgilenmeyen, Göçebe memurdan, hmm. yani bir memur. sene sonra tayin olacak olan yerel refah ve bölgesel bayındırlıkla doğal olarak ilgili olacak sabit yerel erke doğru bir gelişme yolu izlenmesi gerekir diyor. 100 sene önce. İşte yani, yani 1913, 2013, bu. 2014. Evet, Meydan, e... Bu kadar basit. Hay, bir de bu böyle yani böyle. Rocket Science derler ya Amerika. <gülüyor> yani çok zor bir şey değil bunu anlamak yani. <gülüyor> Ama işte ee, rıza yok. Kimse yani. e, gücünden vazgeçmek istemiyor elini tuttuğu güçten. Tabii. tabii. Ama, Ama işte. ne oluyor? Ama ne oluyor? Yani merkeziyleştikçe, kanırttıkça bir kere etkinliğin azalıyor. Etkinliğin azalıyor. Yani yönetemez hale geliyor. Hata yapıyorsun, hata üzerine hata yapıyorsun. Yani. E tabii mesela bütün o maden kazaları bilmem ne falan bunlarla bir Hı -hı. bu payı vardır. Tabii, tabii tabii. Tabii kimse dinlemiyor ki oradaki adamı. Bir tane karar tabii. var. O da bütün Türkiye'deki o uyduruk kömürün yani Aynı. sıfır kalite kömürün evet, yani. çıkartılması. Nerede bulursan çıkart diyor ya adamın orada başka geliri var, başka bir oradan zeytinlikten daha fazla para kazanacak falan. Kimse bunu dinlemiyor. Tipiktir. Yani Ankara bir Joker oldukça yerelden alamadığın izni merkezden alabiliyorsun hala. Elbette. O zaman sonuçlar bunlar. Yani böldürmem diye uğraştıkça Ankara'sı kırılıyor bu <gülüyor> sefer yani. Kırılıyor. Parçalanacak evet, hani evet. böldürmem evet. dedikçe parçalanmasına Aynen. neden Esnemeyecek olacak. Esnemeyecek de parçalanacak. Kırılacak. Bölge, yani. bölgeselleşmeyi engellediğin ölçüde bölüyorsun aslında. Kesinlikle öyle. Kesinlikle öyle. Çünkü yani. oradaki aidiyet. Ve sahiplenmeyi engelliyorsun. Adam diyor ki bana ne ya Ankara almış bu kararı diyor. Türkiye'de burada ben benim, sıradan biz, biz, biz vatandaşın biz. günlük faaliyetlerinden bir tanesi devletin koyduğu yasaları delmektir. <gülüyor> Doğru mu? Atasözü evet. gibi <gülüyor> <Bu kadar basit. gülüyor> net oldu. Evet, evet, Çok evet, güzel. Yani. Ve hani bütün dünya Neden? tarihi... Neden? Çünkü kendisine danışılmadan alınmıştır o karar. Ha, evet. Ben her yasada 75 milyona danışılsın demiyorum Doğru. ama bunun mekanizmaları var. Bunu bunu yapan evet. ülkeler var yani. Niye biz yapamayalım? Ve bütün dünya evet. tarihi şunu göstermiştir ki... E, ...fiili durum her zaman için hukuki durumu e, er ya da geç, evet. karar geçer. Aynen öyle. Efendim? Cengiz Akdar hocamızla Adem'in Merkeziyet el kitabı üzerine... ...iki program boyunca bir miktar sohbet etmeye çalıştık. Çok daha ayrıntısı zaten bu. 100 sene sonra yazılan... işte 150 sayfalık el kitabında var. İhtiyacı olan kullanabilir. Ayaklarınıza sağlık. Çok teşekkürler katıldığınız mücah için. Rica ederim. Rica ederim. Seve seve. Bir sonraki seve. programda görüşmek üzere. Bir sonraki programımız da bu arada... Yeni bir e, senede olacak. Evet. Hayırlısı artık. Hayırlısı. İyi artık. akşamlar. İyi akşamlar. İnceden kültür, kültürel incelemeler kültlere karşı. Hazırlayıp sunanlar Mesut Varlık ve Gökhan Aslan. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.